Senin Tuğrun nedir biliyor musun? Hz. Musa'nın Tuğru, Tuğru Sina'ya çıkar, o da Hakka hitap ederdi. Hakla Allah ile görüşür diyorum. Senin Tuğrun neresidir? Sana soruyorum. Senin Tuğrun, senin kalbinin merkezi olan Fuad'ındır, nısf değildir. Gece namazındadır Tuğrun. Ey mümin! Uyuma konuştun dikkat et. Gece namazıdır. Tuğrun senin o. Musa Aleyhisselam nasıl konuşacak Hak ile? Tuğr'da senin Tuğr'un gece namazıdır. Gece. Gece insan sevdiğini aldı yok ki tenhalara gider. Allah'ı seviyorsun, tenhalarda Allah ile konuş. Allah'ı zikret, <gülüyor> Hak seni zikredecek. فَزْكُرُونِ <gülüyor> اِذْكُرُكُمْ Sen gece kalkıp vakitte herkes gaflet içinde uyuyor. Sen Rabbül Alemine Allah'ım dediğin vakitte رَبَّيْ قُلُمْ ne istiyorsun? İsteğini vereceğim diyor. Tövbe ediyorsun diyorsun? Tövbeni kabul edeceğim. Maddi manevi isteğin var, yerine getirilecek. Allah. Kapanan kapının açılması mı içiyorsun? Açacağım sözün üzerine. Rahmetimi saçacağım. Habibim Muhammed'e seni bahşedeceğim. Onun sofrasında oturtacağım. Civarında isyan edeceğim. Firdevs alamı alacağım. Cebalini göstereceğim diyor. Allah'a aşık olanlar bu kelimeden güzel kalırlar. Benim konuştuğum bu sözler.